Merhaba Su Hakkını Hoş Geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. 27 Eylül'de iklim değişikliği ile ilgili çok önemli bir rapor yayınlandı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC denilen kurum bunu yayınladı. IPCC, Birleşmiş Milletler'in iki alt kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından e, oluşturulmuş bir kurum. Evet, bu yayınlanan rapor aslında aşamalı bir rapor. Şimdi ilk e, yayınladıkları rapor iklim değişikliğinin bilimsel temellerini ve gelecekle ilgili modellerini içeriyor. E, hı hı. 2014 Mart ayında e, devamı yayınlanacak. O raporda sosyal, e, sosyoekonomik etkilerini e, inceleyecek... ...ya da sonuçlarını içerecek... ...2014 hı hı. Ekim ayında ise... E, ...bunu durdurmak için... ...küresel iklim değişikliğini durdurmak için... ...neler yapılabileceğini içeren bir rapor... ...daha yayınlanacak. Rapor, evet. Evet. Ama bu işte... ...27 Eylül tarihinde yayınlanan rapor... E, ...bizler açısından... ...zaten çok önemliydi ama... Yani ...sunumu açısından... E, ...flash olarak öne çıkartılan noktası... ...şuydu, küresel iklim değişikliğinin... ...ısınmanın nedeninin... ...yüzde 95 %100'ü %100 arasında e, insani faaliyetlerden olduğunu tespit ediyoruz dedi bilim insanları hı hı. E, ve kimi tespitleri var bir hızlıca onlara bakalım neler söylemişler bu raporda bu tespitin dışında. Evet. E, Bunlarla ilgili hı hı. olarak birkaç tane önemli vurguyu yapalım. Raporun hepsini söylemek evet, rapor mümkün olmayacak. uzun bir olmayacak. rapor zaten. Evet 1983 ile 2012 arasındaki 30 yıllık zaman diliminde son 1400'ün en sıcak 30 yılı yaşanmış. Hı hı. Dünyanın ortalama sıcaklığı 1901 ile 2012 döneminde 0.9 derece artmış ve böyle giderse de hani durum daha da vahim artış 21. yüzyılın sonuna kadar 1.5 dereceye ve hatta 2 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Evet Hı -hı. ve bilim insanlarının önemle vurguladığı ise yani artı 2 derecelik bir artışın felaket olacağı noktasında Hı -hı. bunu sık sık dile getiriyorlar ve bu doğrultuda hızla dünyanın e, ilerlediğini gösteren bir veri. Hı -hı. Buna neden olanın ne olduğuna ilişkin karbondioksit ve metan Hı -hı. E, gibi atmosferdeki e, sera gazlarının yoğunluğunun arttığını evet. ifade ediyor yine rapor. E, 800 bin yıldır e, görülmemiş bir düzeye geldiğini en önemli sera gazı karbondioksitin de yoğunluğunun ...endüstri devrimi yani bunun kapitalizmi başlangıcı olarak da söyleyebiliriz... Ee, ...o döneme göre yüzde 40 e, arttığını ifade ediyor. Geçtiğimiz e, Mart ayında yanılmıyorsam e, 400 ppm'i geçtik. Hı hı. Yani e, karbondioksit oranı e, 280 ppm'den 400 ppm'e geçtiğimiz Mart ayında ulaştı. Evet. Bunun nedeni de zaten fosil yakıtlar, petrol, evet, kömür, kömür petrol, doğalgaz. doğalgazın <gülüyor> kullanımı ve arazi kullanımından kaynaklı olduğunu <gülüyor> rapor ifade ediyor. Peki bunların e, nelere mal, neye neden olacağına bakarsak o zaman ne demiş rapor? Son 20 yılda Grönland ve Antarktika buzulları çok büyük oranda kütle kaybetmiş ve tüm dünyadaki buzullar da tabii şimdi küçülmeye devam ediyor. Bu durmuş bir süreç değil. Kuzey kutbu, deniz buzulu ve kuzey yarımdaki kar tabakasında da çok ciddi oranda azalmalar söz konusu. Deniz seviyesindeki yükselme 19. yüzyılın ortalarından bu yana önceki 200 yıldaki ortalamanın çok üzerine çıkmış. Yine 1901 ile 2010 arasındaki zaman diliminde deniz seviyesi 19 santim yükselmiş. Evet aslında biz de raporun bu kısmını konuşmak istedik evet. bu programda deniz seviyelerinin yükselmesini. Şimdi küresel ısınma deniz düzeyini iki şekilde etkiliyor. Şu sıralardaki yani şu ana kadarki etkilemesini üçte birini ısıl genleşmeye yani hmm. e, ısınan suyun... E, hacim olarak artmasına e, işte 3'te ikilik kısmının ise kara parçalarındaki buzulların erimesinden kaynaklandığı e, ifade ediliyor. E, bu aşamada daha e, Gölant ya da Antarktika Ant Tartika'daki dev buzulların erimesi kimi raporlarda yer almadı. Örneğin 6 yıl öncesinde IPCC'nin düzenlediği 4. raporda deniz seviyelerinin 58 cm yükseleceğini öngörüyordu. Ama bunun içerisinde az önce söylediğim gibi Görland ya da Antarktika Antarktika'daki dev buzulların erimesini yine hesaba katılmıyordu. İyimser bir tahmindi bu 58 santimetrelik yükseliş deniz seviyelerinde. Evet, çok iyimser. Çünkü Grönland ve Antarktika'nın 1992 yılından bu yana her yıl toplamda 208 kilometre küp kadar, yılda da yaklaşık 200 milyar tona denk geliyor bu buzul kaybettiği tahmin ediliyor. Yani bunu hesaba katmadan yapılmış bir öngörü zaten çok gerçekçi olmadığı, hatta çok çok iyimser olduğu ortada. Ve bu buzdağları buzulların pek çoğu 2100 yılında deniz düzeyinin günümüzdekinden en az bir metre yüksek olacağına e, yükselmesine neden olacak. Hatta bunun için de çok iyimser diyorlar. Bu iki metreye kadar çıkabilir deniyor. Evet farklı öngörüler var. Bunlardan bir tanesi Columbia Üniversitesi New York Dünya Enstitüsü tarafından e, oradaki araştırmalar tarafından araştırmacılar tarafından ifade ediliyor. Eğer deniyor e, hızlanma böyle sürerse 21. yüzyıl sonuna geldiğimizde deniz düzeyinin dünya gelinde bir Hı -hı. değil iki metre kadar e, yükselmesi konusunda endişeliyiz diyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ndeki uzmanların e, ifadesi ise 2100 yılına ilişkin geliştirilen Hı -hı. kimi senaryoları var. En yüksek rakamı iki metre alıyor ama Amerika Birleşik Devletleri ordusu senaryolarını bir buçuk metre yükselmeye göre şimdiden yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Evet şimdi böyle bir yükselme söz konusu olduğunda tabii en önemli e, değişiklikler kıyı kentlerinde olacak. En büyük tehlike kıyı kentleriyle ilgili. İki tane tehlikeden bahsedilmiş. E, kaçınılmaz kaçınılmaz bir şekilde okyanuslar yükseldiğinde zamanla alçak bölgeler sular altında kalacak. Ve fırtına dalgalarının yıkıcı etkileri daha iç kesimlere de taşınmış olacak. Bu tehditin asla böyle bir anda ortadan kalkmayacağı ve devam edeceği, e, hatta şiddetlenerek yani devam edeceği devam ettiği süre içerisinde gecikmeli ısınmadan bahsediyoruz. Aynı zamanda evet, şimdiye de öyle kadar var. evet a, atmosfere salınan karbondioksit e, miktarı hani etkisini 40 yıl, önümüzdeki 40 yıl içerisinde hı. devam ettirecek. Yani deniz seviyelerinin yükselmesi devam edecek. Hı hı. Şimdi hemen geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012 yılında New York kentini vuran bir kasırga vardı. Sandy, Sandy. kasırgası. Hı hı. Sandy kasırgası 20 santimlik yükselen yani şimdiye kadar 20 santim yükselmiş olan e, deniz seviyesinde gerçekleşmişti. Maliyeti ne diye baktığımızda e, 4.2 metrelik dalgaların oluşmasına Hı -hı. yol açmıştı. <gülüyor> 43 kişi ölmüştü. Çoğu boğularak ölmüştü. 19 Hı -hı. milyar zarara yol açmıştı. Şimdi evet. 1.5 metre deniz seviyesinin yüksek olduğu bir ne ya, Dünyada ya. Evet, bu sendik kasırgası tarzında bir kasırga olsaydı bu e, dalga boyunun e, kat be kat artacağını, ölü sayısının ve maliyetinin de artacağını. Kat be kat artacağı ortada. Evet, evet. ortada. E, aynı zamanda bilim insanları şunu söylüyor. Şimdi bu fırtınalar e, yüzyılda bir görünüyordu. Hı hı. Deniz e, seviyelerinin yükselmesi ve iklim değişikliğiyle birlikte bu fırtınaların görünme oranları on, on yılda bir. Hı. Hatta, Hatta yılda, yılda bir, bire evet. düşecek yani bir de böyle düşünüyor olmak lazım. Hani maliyet unsurlarını arttırıcı etkisi Hı -hı. sık görülmelerinden de kaynaklı olacak. Evet deniz düzeyinin yarım metre yükseleceği gibi bir iyimser tahminle yola çıkan e, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü de 2070 ile ilgili bazı veriler vermiş. Demiş ki dünyanın büyük liman kentlerinde yaşayan 150 milyon insanın hayatı tehlike altında ve e, yine bu baskınların su baskınlarının bize maliyeti 35 trilyon dolar değerinde olacak diyor ki bu e, küresel gayri Safi hastanın %de dokuzuna denk gelen bir miktar yani onda biri sadece iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kullanılacak mücadele etmek için demeyelim onun yarattığı, onun yarattığı e, etkilerle e, mücadele e, etkilerin <gülüyor> yaratacağı maliyetler. Evet, aslında <gülüyor> mücadele edilmiyor. Hep böyle e, bu iklim değişikliği sanki kaçınılmaz bir kadermiş de biz bunu değiştiremezmişiz gibi davranılıyor. Sadece işte bundan nasıl korunuruzla bakılıyor. Halbuki evet. bu şekilde olmaması lazım. Ya. Şimdi Daha... bu noktada evet. Dünya gelindeki ülkelerin ciddi tedbirler almadığını durdurmak için neredeyse tedbir almadığını, adım atmadığını söyleyebiliriz. Koruma Hı -hı. noktasında kime adım atan ülkeler var. Örneğin Hı -hı. Hollanda bunlardan bir tanesi. Hollanda 1953 yılında bir fırtınayla karşılaşıyor. Hı -hı. O fırtınada 1836 kişi ölüyor ve onun devamında hemen zaten Hollanda'nın topraklarının %27'si falan herhalde şey deniz deniz altında e, evet. toplaklar e, bu e, fırtınalardaki maliyeti insan ve mal kay, e, kayıplarını önleyebilmek için bariyerler inşa etmeye başlıyorlar hı hı. 40 yıl boyunca süren bir inşaat 6 milyar e, dolar para harcıyorlar e, bu bariyerler şu anda işte diyorlar ki e, kendi ifadeleri bunlar buçuk milyona kadar insanı hani hı hı. deniz ...deki fırtınalardan koruma imkanımız var. 10 ee, bin yılda görülebilecek fırtınalara dayanıklı bariyerler inşa ediyoruz. Ve bununla ilgili yenileme, güncelleme çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Hı -hı. Hatta 5 metreye kadar deniz seviyesi yükselirse... ...buna da dayanıklıdır bizim bariyerlerimiz diyorlar. Evet. Şimdi burada bu adımı atmış olmaları evet, takdire şayan Hı -hı. bir durum. Ama hani iklim meselesi bu kadar yükselirse ki... ...kimi veriler var ki... Çok daha yüksek evet mesela İngiltere'de seviyesine. Southampton Üniversitesi, Üniversitesi'nde ceo kimyacı olan Gavin Foster bir araştırma sonucunda şunları görüyor. Her şey aynı devam ederse 100 yılın sonunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu milyonda yaklaşık 1000 partiküle ulaşacak şu anda 400. Uh -huh. Böylesi yoğunluk oranlarının 50 milyon yıl önce buzun hiç olmadığı erken EOSEN döneminden bu yana dünyada görülmediğini de özellikle belirtmiş. ABD jeoloji araştırmaları dairesine göre bozulsuz bir dünyada deniz düzeyi günümüzdekinden 66 metre daha fazla olacak. Yani demek ki beş metreler falan artık hikaye olabilir. Evet yani bu, bu durumda böyle bir dünyadan yani hmm. bizim bilebildiğimiz bütün hani binlerce yıldır e, yaşaya geldiğimiz dünyadan... Çok farklı bir dünya, e, çok farklı bir coğrafya. ...bahsedemez hale geleceğiz. Evet. Bir müzik arası mı verelim? Evet bir müzik arası verelim. Stone Roses'den dinliyoruz. Waterfall. Evet su hakkında IPCC tarafından yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 27 Eylül'de iklim değişikliği ile ilgili sunduğu önemli rapordan bahsetmeye devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi e... <gülüyor> deniz seviyelerinin yükselmesi evet. noktasından hareket etmiştik hı hı. ilk bölümde ve bunun yani ne kadar yükselirse... Şu anda 20 santim yükselmiş Hı -hı. durumda. 58 santim, 1 metre, e, metre 15 deniliyor. metre Hı -hı. ya da 66, 66 metre <gülüyor> bütün buzulların erimesi durumunda. Hı -hı. Her bir aşamada yaşayacaklarımız, yaşayacağımız felaketlerin boyutları tabii Değişiyor ki ve boyutlanıyor. Artıyor. Ha, artıyor. Yani bütün e, dünya üzerinde eş zamanlı olarak e, iklim mültecileri oluşacak Hı -hı. bu tablo sonrasında. Hepimiz aynı anda göç edeceğiz. Evet. Bu ciddi bir kaotik ortamın yaratılması, ya. oluşması anlamına gelecek. Hı hı. Ee, bir tufan zamanı gibi adeta. Evet. Yani Ama tabii şu... bir yandan da kuraklıklar yaşanıyor dünyanın değişik yerlerinde. Bir yandan kuraklık, bir yandan senler. Yani burada temel sorular ortaya çıkacak. Yani halk hı hı. ayaklanmaları, savaşlar, İhtilaflar. ırkçılık, milliyetçilik hızdan artacak. Ee, işte daha korunaklı ülkeleri, sınırları daha e, bariyerlerle kapatılacak. iklim mültecilerinin girişini engellemek için yani çok ciddi bir e, şey Var. Karamsar evet. bir Karamsar tabloyla tablo karşılaşabileceğiz böyle evet giderse. bir parçada yaşıyoruz onu zaten yani dünyada iklim mültecileri zaten evet. var, var olan bir durum evet. hazırda var. Evet şimdi e, iklim değişikliği ve etkileri konusunda dünyanın en önemli bilimsel yayın organı olan Nature Climate Change dergisinde şöyle bir haber vardı. Geçtiğimiz ay iklim değişikliğinin tüm dünyadaki kıyı şehirlerine etkisini incelemişler. Ve bu araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre 2005 yılında 136 şehir su baskınları nedeniyle çok önemli miktarda hasar görecek. Bu da 6 milyar dolar civarında hesaplanmış öyle olacağı olduğu söyleniyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine karşı önlem alınsa bile 2050 yılında oluşacak hasarın bunun kat be kat üzerinde olacağı 52 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca şimdiden önlem alınmaması durumunda da en risk şehirlerin sıralaması yapılmış. Dünyada en riskli ilk 10 şehir sıralamasında... Bilin bakalım İstanbul kaçıncı, kaçıncı sırada? Kaçıncı sırada, evet. 80. <gülüyor> evet. İzmir 10. sırada. Hı hı. Evet, yani şimdiden deniz seviyesindeki yükselişe ilişkin önlem alınmazsa, şu andan itibaren başlamazsak buna, Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'sini barındıran bu İstanbul gayri safi hasılasının yarısına yakınını üreten bu İstanbul yine su baskınları açısından 2050 yılında dünyanın en riskli 8. şehri olacak. Araştırmada deniz seviyesinin 40 cm yükselmesi ve İstanbul'un etrafında 45 cm yükseklikte koruma duvarı inşa edilmesi durumunda bile İstanbul'un senelik zararının 29 milyon dolar olacağı söyleniyor ki bunların hepsi tabi ekonomik zararlar çok daha büyük öngörülemeyen zararları olacaktır bunun muhakkak. Evet, şimdi bu e, Bizzatı İstanbul'un e, işte en tehlikeli sınıfta yer aldığını e, söyleyen bir rapor, Hı -hı. araştırma. E, Hı -hı. Ama çok yakın bir zamanda e, İstanbul'da bir e, Alan inşası başladı. Alanın evet. ismi de e, ilginç, meeting, e, İstanbul Metropoliyi <gülüyor> miting ve Gösteri Alanı. Evet. Bu e, yeni kapı civarlarında yapılıyor. E, beş büyük bir a, alan e, inşa ediliyor. Yaklaşık bir milyon e, vatandaşın e, alabileceği Aha. kapasitede bir evet, alan. Evet. İşte Hı -hı. 2500 e, araba, 800 otobüs. Bütün 750 park, bin metrekarelik alan. E, parkın, arabanın park edebileceği bir alan. Ağaçlandırması yapılıyor, çevre düzenlemesi yapılıyor mevsim, mevsimlik çiçeklerle. Ama bu e, alanın e, büyüklüğüne bir bakalım. 715 bin metrekare. Bunun e, ne kadarlık kısmı denizden dolduruluyor? 578 bin metrekarelik alanı denizin doldurulmasıyla elde ediliyor. Yani, Şimdi evet. az önce söylediğimiz bütün veriler deniz seviyelerinin yükseleceğini işaret ediyor. Ama böyle ee, projeler buna rağmen yapılıyor. Evet ve denizin ortası yani denizi doldurarak siz bir miting alanı yapıyorsunuz. Bu Hı -hı. tamamen e, bilimi bir, bir tarafa saymak. bırakmak evet. anlamına geliyor. Ayrıca şöyle bir problemi de var bu projenin. E, biz e, günlerce işte Taksim'de e, ağaçların kesilmemesi için gösteriler yaptık ve bulunduğumuz her alanda yaptık bu gösterileri. Şimdi e, demokrasinin gereği miting alanı açıyor e, devlet Aha. ama bunu aslında bir bizim bütün yaşamsal faaliyetimizi ortadan kaldıracak iklim değişikliğini hiçe sayarak yapıyor. Ee, Yaşam hakkımızı hiçe sayarak. Evet. Neredeyse. Yapıyor ve gelin burada demokratik gösterilerde e, bulunun. Hakkınızı hmm. kullanın diyor. Bu bir garabet yani. Hmm. E, başka bir açıklama yapılamıyor. Yani bir akıllı hmm. bir proje değil. Hiç bir anlamda e, hiçbir anlamda akıllı. Demokratik bir değil. Yani sahip değil. Hmm. Evet. Demokratik bir proje Benim değil. Benim dediğim yerde yapın ne demek? Yani gösteri Evet. Demokrasinin alanı ve sınır raporları daraltılırken e, sulara batacak bir miting alanı inşa edilmiş oluyor. Evet, bu vahim bir durum. Demek Ve lazım. E, tabii e, çok büyük bir bütçe buna ayrılıyor. Bir de onu düşünmek lazım. Yani çok ciddi bir maliyet olan bir proje aynı zamanda. Ve Aslında, de, hı -hı. Bir de şeyle belki bitirebiliriz. Şimdi bu IPCC bu raporları niçin hazırlıyor? Evet. Yani hazırlama hı. nedeni nedir? E, sadece hani hobi olsun diye mi yapıyor? E, bunca bilimsel e, makale araştırma binlerce sayfa e, olan araştırmaları derleyip toplayıp bir araya getiriyor ve durumumuz şudur diyor ama asılında durumumuz şudur dediğinde e, şunu yapmaya çalışıyor İşte bu araştırmayı yapamayacak olan Hı -hı. bu bilimsel verilere hızla ulaşamayacak olan zamansızlıktan Dolayı ya da işlerinin yoğun olmasından dolayı e, kamu otoritelerine yani elinde güç olanlara adım atma yetkisine sahip olanlara politikaları belirleyicilere, politikaları belirleyicilere e, sunmak üzere hazırlıyor evet. bu raporlar e, sadece bu sene hazırlanmadı 2007 şey 2013 e, son rapor bundan evet. öncesinde. 6-7 aralıklarla 4 tane rapor çıktı ve bu raporların her birinde küresel ısınmanın olduğu, iklim değişikliği olduğu konusunda herhangi bir şüpheye yer vermedi raporlar. Var dediler. Sadece bunun insani faaliyetlerden kaynaklı olup olmadığı konusunda işte artan oranlarda görüş bildirdiler. %50, %67, %90 ve %95. %95 ile yüzde yüz aralığında. Bu raporları alan hükümetler, devletler ise bugüne kadar e, iklim değişikliğini durdurma konusunda, yani fosil yakıtlarını e, pe petrol, kömür, doğalgazın... kullanımını kesme konusunda herhangi hı hı. bir adım atmadılar. Şey konar, bir adım atılmadı. Evet, evet e, tedbir meselesine gelecek olursak, Türkiye özelinde söyleyecek olursak, tedbiri hiçe saydıklarını, e, bu işte. İstanbul Metropoli miting ve gösteri alanından da anlayacağımız üzere Üçüncü tedbir e, onu, alma konusunda hı. da e, kendilerini sorumlu hissetmediklerini çok açık çok bir, net bir şekilde görüyoruz. Görüyorsun. Bu büyük kentsel dönüşüm projeleriyle de bunu görüyoruz. Zaten 3. Havalimanı da aynı şekilde yapıldığı zaman zaten en fazla karbon salımına neden olan ulaşım biçimi havacılık. 3. Havalimanı'nın açılması da zaten buna yine tuz biber eklemiş olacak. Hı hı. Yani önlemler almak şöyle dursun daha da fazla pompalayacak iklim değişikliğini daha da şiddetlendirecek. Ee, pek çok projenin altına hükümet imza atmaya devam ediyor ve buna kalkılma diyoruz. Yani sellerin suların götürdüğü bir dünyada kalkınmanın anlamı nedir bunu sormamız gerekiyor. Evet. Bütün bu evet. olumsuzluklar karşısında ama e, bir umudumuz olduğunu ifade edelim. İşte Hı -hı. bunlar e, hani sulara gömülecek demokrasi alanını ilan etmekten uğraşırken hükümetler <gülüyor> yanı evet. sıra her geçen gün e, gelişen bir mücadele var. Diren Hı -hı. gezegen etrafında evet. diyebiliriz. Evet. evet. Bu haftalık da bu kadar diyelim o zaman. Görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşçakalın.